rızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halası Hazreti Safiye radıyallahu anh. Daha Yaratılmadan Kainat Yaratılmıştı O'nun Nuru Onu Haber Verdi Gelen Her Resul Her Nebi Bin Yıllar Geçti Yolunu Gözledi Hep Bekleyenler Yavrusu Gömülen Anneler Onu Bekledi Babasız Annesiz Yavrular Onu Bekledi Ezilen Köleler Onu Bekledi Zayıflar Fakirler, aciz ve çaresizler, onu bekledi. Onurunu kaybetmiş insanlık, onu bekledi. Karanlığa gömülen kainat, ışığını bekledi. Ve Arap çöllerinden yükseldi insanlığın güneşi. Rahmetle, merhametle, şefkatle, sevgiyle, adaletle geldi beklenen güneş. Ona hasret her bir zerreyi aydınlattı nuruyla. Nuru Muhammedi geldi. Serveri Asfiya, Hatemi Enbiya, Muhammed Mustafa geldi. Ve göklerden indi yüce emir. Önce en yakın akraban uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Safa tepesinde yüksekçe bir taşın üzerine çıkmıştı Allah Resulü. Mekkelilere gür bir sadayla seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Buraya geliniz, toplanınız. Size mühim bir haberim var. Mekkeliler şaşkın bakışlarla birbirlerine bakıyorlardı. Mutlaka mühim bir şeyler olmuştu. Acaba, Düşman saldırısına mı uğrayacaklardı? yoksa kötü bir haber mi gelmişti Neler oluyordu? Bağıran kimdi? Neden bağırıyordu? Endişe içerisinde sesin geldiği yere toplanmaya başladılar. Safa Tepesi'nin etrafında toplananların şaşkınlığı bir kat daha arttı. Zira kendilerine seslenen Muhammedül Emin'den başkası değildi. Acaba Kendilerine ne haber verecekti? Vereceği haber mühim olmasa onun gibi yüce bir şahsiyet insanları etrafına toplamazdı. Muhakkak söyleyecek ehemmiyetli sözleri olmalıydı. Merakla sordular. Ey Muhammed! Bizi için topladın buraya? Bütün kulaklar pür dikkat verilecek cevaba keritlenmişti. Gözler, hayret dolu bakışlar ona çevrilmişti. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle başladı söze: Ey Kureş topluluğu! Benimle sizin misaliniz düşmanı görünce ailesine haber vermek için koşan ve düşmanın kendisinden önce varıp ailesine zarar vermesinden korkarak "Ya sabaha!" Ah! diye haykıran adamın misali gibidir. Ey Kureşliler! Size ''Bu dağın ardında veya şu vadide atlılar var, sabaha veya akşama üzerinize hücum edecekler desem, bana inanır mısınız?'' O güne kadar her sözüne itimat eden ve ona duydukları büyük güvenden dolayı Muhammedül Emin lakabını taktıkları adamın sözüne inanmayacaklar da kimin sözüne inanacaklardı? Hep bir ağızdan ''Evet'' ''Elbette inanırız.'' dediler. Hitabına devam etti Allah Resulü. ''Öyleyse ben önünüze gelecek büyük bir azabın bildircisiyim. Ey Kureyşliler! Kendinizi ateşten kurtarınız. Ey Haşimoğulları! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma!'' Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye! Kendinizi ateşten kurtarınız. Ben size Allah'tan gelecek bir zararı önleyemem. Ama benim malımdan dilediğinizi isteyin. Ey Kureyşliler! Sizi Allah'tan başka ilah yok demeye davet ediyorum. Ben de O'nun kulu ve Rasulüyüm. Eğer dediklerimi kabul ederseniz, cennete gideceğinizi tahayyüt ve teklif ediyorum. Şunu da bilin ki, Allah bilir, ondan başka ilah yok demedikçe, size ne dünyada ne de ahirette bir yardımda bulunamam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o güne kadar gizli yürüttüğü tebliğ faaliyetlerini, Yüce Rabbinin emriyle alenen herkese duyuruyordu. Bu eşsiz hitabıyla, hem gönüllere hem de akıllara seslenmişti. Elbette etkilenenler olduğu gibi, Müslümanlara olan düşmanlıkları kalplerini köreltmiş olanlara tesir etmedi. Nitekim ilk tepki de Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb'den geldi. Eline bir taş alan Ebu Leheb, Allah Resulüne doğru fırlattı. Helak olasıca, bizi bunun için mi çağırdı diye öfkeyle hınçla bağırdı. O gün Kureyş açıkça bir tepki vermemişti. İmanın nuru bazı kalpleri aydınlatmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Peygamber'in çok sevdiği halası Safiye ve oğlu Zübeyir'di. Peygamber Efendimiz'in söylediklerinden zerre kadar şüphe duymadılar. Her sözüne, her hareketine sonsuz bir güven duyuyorlardı. Bekledikleri son peygamber Ondan başkası olamazdı. Onlar Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şahadet getirerek ilk Müslümanlar arasına katıldılar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hazreti Safiye Efendimiz'i çok seviyordu. Onu küçük yaşlardan itibaren bir anne şefkatiyle bağrına basmış ve annesizliğini hissettirmemişti. Peygamber Efendimiz'in yetişmesinde büyük emek harcamıştı. Daha küçük yaşlardan itibaren onun hal ve hareketlerinde bir başkalık olduğunu sezinlemiş ve ileride büyük işler başaracağını tahmin etmişti. Efendimiz'in güzel ahlakı, Yardımseverliği ve ile herkes tarafından sevilmesi ve itimat edilen bir insan olması halası Safiye radiyallahu anhayı çok sevindiriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini duyduktan sonra Hazreti Safiye hiç tereddüt etmeden iman etme şerefine nail oldu. Oğlu Sübeyir de annesiyle birlikte iman ederek Müslüman safları arasına katıldı. Efendimiz'in en büyük destekçilerinden birisiydi halası Safiye. Oğlu Zubeyirle Müslüman olduktan sonra canla başla İslam'ın yayılması için gayret gösterdiler. Hazreti Safiye özellikle Efendimiz'i müşriklerden gelen saldırılara karşı müdafaa ederdi. Bunların başında da amcası Ebu Leheb gelmekteydi. Ebu Leheb Hazreti Peygamber'e şiddetle karşı çıkıyordu. Bulduğu her fırsatta Müslümanlara işkence ediyor, Peygamber Efendimizin davasını yaymasında engel olmaya çalışıyordu. İslam'a olan düşmanlığı o kadar büyüktü ki, karısıyla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçeceği yollara diken bırakacak kadar gözü kararmıştı Ebu Leheb'in. Hz. Safiye radiyallahu anha, yiyenle amcanın karşı karşıya gelmesinden dolayı çok üzülüyordu. O gün çok kötü bir haber almıştı. Ebu Leheb yine resul Ekrem Efendimiz'e hakaretler yağdırmış ve gönlünü incitmişti. Hz. Safiye radiyallahu anha derhal Ebu Leheb'in yanına gitti. Onun akrabalık ve amcalık gururunu okşayarak şöyle dedi. Ebu Leheb, kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? Ehli kitap alimleri, Abdülmüttalib'in soyundan bir peygamber çıkacağını haber vermiyorlar mı? İşte o peygamber yenimiz Muhammed'dir. Safiye onun akrabalık damarını harekete geçirmek istemişti. Araplar arasında çok mühim olan asabiyet duyguları da Ebu Leheb'i etkilemedi. Kalbi İslam'ın hakikatini görmekten uzak olan Ebu Leheb'i kin ve öfke esir almıştı. Hiddetle kız kardeşini aşağıladı. ''Zaten kadınların sözleri erkeklere ayak bağdır.'' dedi. Gururu, kibiri ve inadı onunla hakikat arasında bir perde olmuştu. Ne kadar dil dökse, ne kadar anlatsa nafileydi. Ona hak ve hakikati kabul ettirmenin mümkün olmadığını anlayan Safiye radıyallahu anha, üzüntülü bir şekilde kardeşinin yanından ayrıldı. Safiye, kardeşini yani Ebu Leheb'i ikna edememişti. Ama oğlu Zubeyri öyle bir yetiştirdi ki Efendimiz'in en büyük destekçilerinden biri oldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Her peygamberin bir havarisi, yardımcısı vardır. Benim de havarim Zübeyir'dir buyurdu. Ve Zübeyir radiyallahu anhı hiç yanından ayırmazdı. Zübeyir, güzel ahlakı, cesareti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığı ve hizmetleriyle hep öndeydi. Öyle ki, daha hayattayken cennetle müjdenenen sahabelerden birisi olmuştu. Hazreti Safiye radiyallahu anha, belki kardeşine İslam'ı kabul ettirememişti ama oğlu Zübeyir'i İslam'ın önde gelen bir neferi olarak yetiştirmişti. Uhud'dan acı haber tez ulaştı Safiye'ye. Şahadet hepsinin arzusuydu ama Hamza'nın muhterem bedenine yapılan caniliye kaç yürek dayanabilirdi ki? O tüm Mekke'yi karşısına alarak kardeşi Hamza ile omuz omuza yeğeninin yanında yer almıştı. Mekke'deki çileli günlerden sonra Medine'ye hicret etmişti iki kardeş. İslam'ın Medine'den başka dünyalara, başka gönüllere yayılması için canla başla mücadele etmişlerdi. Diğer kardeşleri Ebu Leheb, düşmanlıkta ne kadar ileriyse Hamza ve de Allah onlardan razı olsun, İslam'a olan bağlılık ve sevgileriyle en ön saflardaydılar. Cesaret, şecaat ve methanet bir kadında nasıl en güzel şekilde tecessüm ederse onda da öyle tecessüm etmişti. İmanından aldığı güçle kadınların, çocukların ve yaşlıların olduğu evi adeta tek başına himayesini aldı. Müslümanlarla birlikte savaşa gidememişti ama şimdi gösterdiği mukavemetle kaç kişinin hayatını emniyet altına almıştı. Müslümanlar Uhud eteklerinde çetin bir savaş verirken yalnız kalmalarından istifade ederek onlara saldıran Yahudi'yi öldürmüştü Safiye. Orada toplanan kadınları ve yaşlıları büyük bir tehlikeden korumuştu. Ama aklı fikri Uhud'daydı. Evin damına çıkarak Uhud yönünden gelecek haberi beklemeye başladı. Zaman geçtikçe şafiyenin içi daha bir daralıyor ve müşriklerin yeğenine zarar vermelerinden endişe ediyordu. Sonunda dayanamadı ve edine aldığı kılıçla Uhud'un yolunu tuttu. Karşılaştığı ilk mücahide, Hazreti Peygamber'i sordu. Allah Resulü'nün iyi haberini aldı. Ancak kardeşi Hamza şehit olmuştu. Onu görmek arzusuyla savaş meydanına doğru attı kendisini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, halası Safiye'nin elinde kılıç ve muzrakla geldiğini görünce, Zübeyre, anneni geri çevir, kardeşi Hamza'nın cesedini görmesin buyurdu. Zübeyir radiyallahu anh, koşup annesini karşıladı ve ''Anneciğim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin geri çekilmeni söylüyor.'' dedi. Fakat Safiyye radiyallahu anha hiç olmazsa kardeşinin cesedini görmek istiyordu. Büyük bir teslimiyet ve sabır içerisinde oğluna ''Şayet kardeşime yapılanı görmeyeyim diye beni geri döndüreceksen ben onun kesilip parçalandığını biliyorum.'' Kardeşim bu felakete Allah yolunda uğradı. Bundan daha büyük bir makam var mı? Biz Allah yolunda bundan daha fazlasına uğramaya da rıza gösteririz. İnşallah sabredecek ve sevabını Allah'tan bekleyeceğim dedi. Ama şimdi yüreği yanıyordu Safiye'nin. Yine de metanetini muhafaza etti. Sevgili halasının samimiyetine güvenen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı görmesine müsaade etti. Peygamber Efendimizi gören Safiyye radıyallahu anha perişan ve bitap bir halde içini ona döktü. Ya Resulallah! Anamın oğlu Hamza nerede diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini görünce önce sakinleştirdi ve elini göğsüne koyarak dua etti. Sonra o şehitler arasında buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem halası Hz. Safiye radallahu anha kardeşinin paramparça edilmiş cesedinin yanına çöktü. Dehşet verici hadise karşısında için için ağlamaya başladı. Sessiz sessiz gözyaşları döktü ve büyük bir sabır ve sükunetle dudaklarından şu sözler döküldü. İnna lillahi ve inna ileyhi Biz Allah'tan geldik ve yine ona döndürüleceğiz. O gözyaşlarını içine akıtıp sessizce ağlarken göklerden haber gelmişti sevgili Resule. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Cebrail aleyhisselam geldi. Melekler katında Hamza'nın Allah'ın ve Resulünün arşlanıdır diye yazıldığını haber verdi dedi. Bu büyük müjdeyle Safi radiyallahu anhanın biraz olsun gönlü sekiğine buldu. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve İslam'a yaptığı hizmetlerle semanın en parlak yıldızları arasında yerini aldı. Salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme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 Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün